Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatü vesselam. Alâ rasûlinâ Muhammedin ve âli ve sahbi ecmaîn. Bugünkü dersimizde et-terhîbu min er-riyâ. Riyadan korkutmak. Ve ma o şey ki yekûlü onu diyor men kahfe Korkan şey en bir şeyden. Neden mi? Riyadan. Riyanın en ufak bir parçasından korkan, içime riya girdi mi diye düşünen ve endişelenenler ne demeli? Bu hususta bir bab açmıştır. Ebu Hureyre radıyallahu teala dan rivayet edilen bir hadis-i şeriftir. Tabi hadis-i şerifin ilk numarası kısadır. Müslim ve Nesai rivayet eden şekliyle. Fakat İbn-i Huzeyme'nin sahinde naklettiği bir uzun rivayet daha var. O da hemen hemen aynıdır. Çok farkı yok ama bu uzun rivayet okumayı tercih ediyorum. Biraz daha fazla tafsilat olduğu için aynı manada da ikisini okumayalım. Uzun ve tafsilatlı olanı okuyalım dedim. Yani numara olarak yani birinci rivayette bir okuyalım madem öyle numara ona verilmiştir. Haneburay Talbullah Ebû Reza Hazretleri gale dedi ki sema't işittim kimden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden yakûlu buyuruyordu. Bu hepimizi endişelendiren korkuya ve dehşete sevk eden bir hadis-i şeriftir. Rabbim cümlemizi bu belaya uğramaktan muhafaza eylesin. Amin. Biraz tedbir alalım. Riyadan kurtulmak için neler yapabiliriz? Hangi duaları okuyabiliriz? Dualarım kitabında var. Burada da gelecek ileride o günde bir kere insan okusa Allahümün yaudübüke en üşrikebüke ma Allahümün yaudübüke minen üşrikebüke şeyin ve ne alem ve estegfirüke lima alem diye okunuyor. İnna ne uzubüke rivati de var. fakat şuur üzere mana düşünülerek okunursa riyadan mutlaka muhafaza eder diye bir teminatta veriliyor. Bu da duaların kitabının sonunda gizli şirk G harfinde olabilir, Riyare harfinde olabilir, alfabetikten bulunabilir. Zaten bu babın sonu ama biz oraya gelene kadar birkaç dersler geçebilir. O babın sonunda dediği bayağı uzun. Resulullah ne buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem? İnne evvelen nasih. Şubesiz insanların ilki yukla hüküm verilecek yevmel kıyamet kıyamet günde aleyhi kendisi hakkında yani tabi aile aile kullansa kendisi aleyhinde de denebilir. Her yerde denmez ama burada aleyhinde zaten olduğu anlaşılıyor. Kıyamet günü mahşer kuruluyor. Herkesin hesabı başladı başlayacak. Orada ...ne diyeyimse... ...padişahlar var, krallar var... ...firavunlar var, karunlar var... ...Ebu Cehiller var yani... ...bu çok acayip hadis-i şerif. Müslüm ve Nesai'de rivat ediyor sahibi hadis-i şerif. O kadar kafir, münafık, fasık, facir... ...yani günahların çeşitlerini saymakla bitirmeyecek... ...insanlarda ne tip ne şekil... ...külahlar var ya insanları... ...öldürüyorlar, kesiyorlar, doğuruyorlar... ...yani... Ne katiller var, ne, ne zalimler var, ne zaniler var. Ama onlar dururken kimin hakkında hüküm verilecek? Burası bir acayip bir şey. Raciül'ün bir adam ki üstü şide şehit edildi. Yani adam şehit düşmüş. Zahiren, e, görünen şartlar içerisinde zahir. E, bu adam e, insanların kararına göre ve arkasından konuştuklarına göre şehit. Onu tutuyor. Bütün şartlar zahirde onu tutuyor. Fevütiye bu kişi getirilecek. Fevtiye getirilecek bir bu kişi. Bu kişi Allahü Teala'nın huzuruna getirilecek. Tabi Allahü Teala'nın mekanı yok. Haşa mekanda münezzehtir. Hesap gördüğü bir mekan vardır. Kullar mekandadır. Mevla mekansızdır. Ama kulların e, hesabını görmek için tahsis ettiği bir huzuru vardır. Bir yeri vardır. Efendim kendisi o mekanda olmasa da senin hesabın görüleceği zaman sen oraya getiriliyorsun. Kısaca böyle anlayın. Fa'arife tanıtacak hu ona. Yani Allah Teala okuluna tarif edecek. Yani öyle mi değil mi gibi sorular sorarak neyin ümmetu nimetini. Yani dünyada ona nimetler vermiş. Sen şimdi şehit oldun da Allah Teala seni yoktan var etti, yarattı, yaşattı, yedirdi, içirdi falan. İşte kaç yaşına şehit oldun o zamana kadar nefes aldırdı. Bütün gereken nimetlerini Mevla Teala lütfetti. Şimdi de ahirette bunu tarif ediyor. Yani diyor ki sen hatırlıyorsun değil mi bunları? Benim iyiliğim olduğunu. Bak ben biraz ayağıma ağrı vurdu şimdi üzerinize afiyet olsun. Sol tarafımda namazda ancak farzları ayakta kılıyor biliyorum. Öbür türlü bir şey vurdu. İşte doktordan şimdi geldim anca yetiştim derse buraya. Tendon kılıfları şey oluyor diye öyle anladık şimdi. Bir MR çekeceğiz daha bilmiyorum MR'da ne çıkar. Bütün kemiklerim sızım sızım ağlıyor, ağrıyor işte. Şimdi ben bunu nimet olarak sayıyor muydum ki ayağımda rahat yürüyorum pat oraya Oysa namazım orada ben hep derim ya secdeden bizi mahrum etmeye diye hep benim derdim secdeden. Namazın secdesini ayakta yapabilmek yani secde yapabilmek iyi maili olan da tabii ki gücü olmayan için kafidir ama dünyadan bir isteğim bir isteğin hakkım var bir istek deseler ayakta kılıp secde yapabilmek hakkını isterim. Eşinin nimetlerini tanıtıyor. Adam da tanıdım tamam yarabbim bunlar senden diyor. Ama benim işte o ayağımı ağrımadan o da bir nimetmiş anlamıyorum. Şimdi sağ ayağım ağrımıyor onun nimet olduğunu anlamıyorum. Gözüm görüyor görmemen nimet gör, görmemek ne kötü bir şey görmek ne nimet anlamıyorum. Kulağım duyuyor duymayan ne kötü bir şey insanların içinde oturuyorsun şeyler konuşuyorlar duymuyorsun. Ne kadar sıkıntı verir insana ya. Hiç dayanamaz dedikodu dedikoduyu sevenler hiç dayanamaz ölür yani. Bütün dedikodular kalır. Şimdi her yerimiz nimet, her zerremiz nimet, en ufak bir damar tıkansa, pıhtı attı dediğin olay, karıncanın bacağı gibi bir şey yani. Küçücük bir şey damarı tıkatıyor, damar beyni tıkatıyor, her taraf felç oluyor yani. Bundan dolayıdır ki bizler imtihandayız, bu kadar kadro kıymet bilmek durumundayız, bize çok nimetler ihsan ediliyor, bu lütuflara mazhar konumdayız. Yarın ahirette şehit olan kulunu Mevla çağırıyor, getiriyor, huzuruna getirtiyor, nimetlerini tanıtıyor. O da nimetlerini ya Rabbi bunların hepsi senin iyiliğin. Sen yedirdin, sen içirdin. E şehit olmak için, harbe gitmek için kuvvet lazım. Felç olsaydın şehit mi olabilirdin? Aç olsaydın şehit olacak mevziye mi gidebilirdin? Mesela Allah yolunda cihada gidiyorsun. Kolay mıdır? Sağlık ister, saat ister. Herkes gidiyor mu? Çürük, çürükler var işte benim gibi. Çürük olan, çürük raporu alan gidemez ki harbe. Gitmek isterse dur derler adama. Maalülsün. 40 tane hastalığım var. E demek ki sen şehit oldun ama benim bu kadar nimetlerim var senin üzerinde. Haberin var mı? Diye sordu ona. O da dedi. Ya Rabbi hepsini biliyor. Senin bana çok iyiliğin var. Öyle böyle işler yapacak. Yani yarın ahirette bazı kullarına birçok kulundan teke tek kalacak. Hatta bütün kullarıyla da olabilir. Ve lakin Mümin kullarına maksus tabii özel muameleler var. kafirlere yok bunlar. İnne Allahi yudnil mümine feyadu alayhi fe. Bu da Buhari hadis-i şerifidir. Yani mevla mümin kulunu manen kendisine yaklaştıracak. Yani o kadar yaklaştıracak ki hatta e, Allahü Teala onu kendi özel himayesine alarak e, gizli görüşecek onunla. Yani yandakiler duymayacak demektir. Fequl le ta'rif zenbe keda ta'rif zenbe keda işte felan şu günahı yaptın hatırladın mı? Hatırladım ya. Felan şu günahı yaptın. Bak bu hadiste nimetlerini hatırlatıyor diyor. Bu hadiste günahlarını hatırlatıyor diyor. Demek ki Mevla özellikle mümin kullarına çok özel muameleler yapacak. Allah'ım yüzümüz akeyle ya rabbel alemin günahlarını hatırlatacak. Hatta idâ karrarra u bi ve zannene ukad helek. Bütün günahlarını ona tek tek söyletecek. O da kendisinin helak olduğunu düşünecek. Yani ben bu kadar günah bana teke tekte de olsa yüzüme vurduğuna göre bana şimdi cennet nasip olmaz bana. Meleklerine der ki bunu cehenneme. Bu kadar günah niye söyletti bana o zaman diye düşünecek. Tam o mev anda Mevla Teala yak oğlu buyuracak fe yak oğlu kafartu haleke setartu haleke fid dünya ve eneğfiru halekel yeğüm Dünyada bunları bizim aramızdaydı kimse bilmiyordu. Karın bilse terk ederseni Anam bilse nefret eder senden. babam bilse soğur senden. Öyle günahlar ettik hepimiz. E o zaman bunları ki dünyada örttüm gizledim açmadım seni rezil etmedim. Şimdi de ancak ben affedebilirim aramızda kalsın. Hadi cennete. Bu mümin kul hakkında özel muamele var. Tabii ki niyet e, mühim. Günahtan ziyade bu gösteriş işi günah katlar yani. Kırk kata katlar yani. Günahların bir çaresi olur da. Bu ve gösteriş o desin bu beğensin Allah'a şirk gizli şirk koşmaktır. Kafir demiyorsun adama ama Müslümanlar içinde de bu adam işte bu muamelelere mazar olamadığı anlaşılıyor. Çünkü neden? Ö öbürüne e normal bir günahkara e sen şu günahlarını hatırlıyorsa hatırlıyorum. Adam ümidi keserken yok ümitsiz olma dünyada örttüm burada da affederim. Buyurulduğu Bukhari'den anlıyoruz. Ama şimdi bakın burada Müslüman hadisi adam zahirde görüntüde gitmiş Müslümanların safında savaşmış kafirlerle işte neyse Rum'lan Rus'tan e, yani Yunan'lan vesaire e, meşru harpten bahsediyorum. böyle IŞİD'in mi ki gibi gidip Müslümanları öldürmek falan onlar zındıklıktır. Onu konuşmuyoruz biz şimdi. Meşru mu harpler olmadı mı? Harpler olmuyor mu? Hala da meşru harpler oluyor bir yandan işgal etsek memleketini. Harp meşrudur ne yapacağız yani? Bu gibi durumda adam görünüşte şehit olmuştur. Yani görüntüde canını Allah yolunda vermiş. Ama ona geliyor nimetlerini hatırlatıyor. E, peki sana bu kadar iyiliklerim var. Kale buyuruyor. Fema şey amilte işledin. Fihâ. Bunca nimet içerisinde. Yani sana bu kadar nimet verdim. Sen de bana senin rızan için yaptım diyeceğin bir amel çıkart diyor. Şehit ediyor bunu. Bak öbürüne günahlarını söylüyor. Affettim diyor. Geç diyor. Şehit ede diyor ki, bu kadar nimet verdim sana verdim, kabul ediyor musun, ediyorum, e niye amel ettin? Kale, o şehit olan kişi diyor ki, kateltü, savaştım fike, senin uğrunda savaştım, yani senin dinin için, kitabın için, işte Müslümanların vatanının, namusunu muhafaza için, bunlar hep Allah'ın uğrundadır. Yoksa sen canını vermekten, ölmekten Allah'ın bir karı yok. Yani Allah için olan işten maksat nedir? Onun emrettiği iş demektir. Rızası üzerine demektir. Sana diyor ki bu Müslüman kulumu muhafaza et. E sen o garibanı, işte fakirin, dulu yetimi neyse, teröristler gelecek, evlerini basacak, onları paralarını da alacaklar, canlarını da kaçıracak, çoluğun çocuğunu alacaklar. Hala PKK yapıyor işte. E şimdi bunu asker polis koruyor işte. Korurken de vuruluyor. E bu şehittir. Ama tabii burada Allah rızası niyet etmek çok önemli olduğunu bu hadis-i şerif söylüyor. Senin derdin ve niyetin nedir? Sadece maaş olmamam Maaş Allah rızasını bozmaz. Çünkü vazifelisin, muazzafsın, sana bir maaş takdir edilmiş. Allah rızası ayrı. O ayrı bir şey. Yani o maaşı orada kendini meşgul ettiğin için, çoluk çocuğuna geçim temin etmeye işe gidemiyorsun. Niye? Orası seni bağladı. Sen orada bağlanmanın karşılığını alıyorsun. Ne gibi? imamın maaşı gibi yani. İmam camide namaz kıldırıyor. Niyet ettim Allah rızası diyor. Bu adam maaş aldığı zaman Allah rızası bozulsa o zaman hiçbir camide namaz olmaz. İmamın arkasında. Başka bir şey para alabilir. O çoluk çocuğun nefakasıdır. O başka işe gidemeyip orada bağlı kalmasının karşılığıdır. Namaz kılmanın değil namaz zaten kendi de kılacaktı. Bu da şimdi asker polistir. Şehit olur. Ama niyeti nedir? Yani burada Allah rızası var mıdır? İhlas var mıdır? Ben Müslümanım burası Müslüman vatanı. Bak burada insanlar bu teröristler eşkıya Ermeni dölleri bunlar Siyonist Yahudi uşağı geliyorlar burada vatanı böldürme avruşuyorlar camileri yakıyorlar Efendim insanları cami için öldürüyorlar vesaire vesaire. Niyeti ne olması lazım askerin polisin? Vatan müdafaası ama vatan için müdafaa olur? Hubbu'l vatan minel iman. Vatanı sevmek imandan gelir. Çünkü dünyada mekan, ahirette iman. E dünyada mekan olmasa ne Cuma kalabilir? Ne bayram? Aa Suriye'de bayram cuma mı kaldı? Irak'ta bayram cuma mı kaldı? Gazze'de ne kaldı? Bütün camiler yaktılar, yıktılar. Namazdayken bomba yağıyor başına. Bu adam nasıl toplansın bir yere? Hepsi birden mi ölsün? Güvenlik yok. Güvenlik olmayan yerde cuma farz değil. Emniyet yok. Onun için niyet çok mühimdir. Niyet etmesi lazım. Bu kişi ne dedi? Ben senin uğrunda savaştım dedi. Ya Rabbi dedi. Hatta, Hatta ta ki yani. Üstü hittü Şehit düştüm, canımı verdim, canımdan oldum. Daha ne yapacağım deme getiriyor. Kale Allah Teala da buyuruyor ona ki: "Kezepte yalan söyledin." Yani zahirde bütün milletin gördüğüne göre bu adam şehit. Yani falso yok. Mevla da buyuruyor ki: "Yalan söyledin. Velakinneke, lakin sen katil de savaştın. Niçin savaştın? Li'en yukale tensin diye. Nedensin huve? O adam ceriun. Çok cüretli ve cesaretlidir." Yani senin derdin neydi bu? Ne cesur adam ya. Gözünü budaktan sakınmıyor. Oraya atlıyor buraya zıplıyor. Düşman safına en evvel bu daldı. Sen işte, nam olsun. Nam olsun kar olmasın diye bile laf var. Hakikaten de kar olmadı burada ahirette. Bak yalancı çıktı. Ama nam olsun işte dünyada bir nam oldu. Ya bu nam olsun meselesi öyle kötü bir şey. Değil mi? Adam gidiyor, adamı vuruyor. Hapse giriyor. Yani memleketlerin adını söylemeyeyim çünkü oralar olur, darılır bana. Adam vuruyor. Ee, anası da geliyor. O işte biraz hapis atıyor. Anası işte biraz yani onasına dertleniyor falan. Hani dertlenecek gibi. O. Anası hemen lafa ağzına tıkamak için hemen baştan diyor ki, sen diyor bütün namun diyor. İşte neyse adını söylemeyeyim. Şurayı tuttu diyor. Namun diyor falan yani bizim memleketi kasabayı tuttu diyor. Ya patatesi yataşağı diyor. Patates de orada var. Ya patatesi yataşağı oğlum diyor. Çok namlı oldun çıktığın anda itibar 1500 diyor. Yani adam gidiyor adamı öldürüyor. O da öldürülebilirdi orada. Niyazi olacaktı. Ama nam olsun diye orada 20 sene 30 sene yatmayı da göze alıyor. Vurulmayı da göze alıyor. Çünkü nam olsun. Namın diyor tuttu diyor memleketi diyor. Milletimizde böyle bir efendim cehalet var. İtibar kazanayım diye er pisti yapabilir. Meşhur olayım diye fethersin soyunuyor ya. Meşhur olayım diye yapmadıkları rezillik yok memlekette milletin. Ünlü, ünsüz. Bu adam yani bunları yapan adamlar ölümü de göz almış yani. Bazı kere. Öyle işler yapıyorlar görüyorlardı hakikaten. Ama bu hakikaten meşru savaşa gitti. İslam ordusuyla birlikte gitti. Gayrimeşru bir şey de yok idi. Ve orada kafirlerin tabii kendi da etmedi. Kafirlerin vurmasıyla öldü. Görünüş itibarıyla şehit. Ama Allah indile çıktığı zaman mahşerde ne buyurdu ona? Yalan söyledi. Sen savaştın ki bu adam ne cesur desinler diye. Fakat kıyle muhakkak bu da dendi sana. Yani bizden alacağın yok. Namın yürüdü arkandan veya önünden. Senin adın kondu. Şu anda bile belki de dünyada meşhursun. He? Şu eşkıya, şu bilmem ne. Şu mafya, şu bir şey. Adın var yani piyasada, namın var. E denilecek dendi sana. Sen Allah için ne yapmışsın? Onun için ثُمَّ اُمِّرَ Sonra emrolundu bir onun hakkında. فَسُّحِبَ Sü Sürütüldü, yürütüldü. Alâveci, suratının üzerine böyle vurdular onu yere, suratını ayak gibi yaptılar. Suratının üzerine yüzüstü e, süründürüp götürdüler hatta getirdiler getirdiler nihayet ülküye atıldı finnar ateşin içine atıldı bir dahaki hadiste de bunu okuyacağız çünkü uzun o yani zahirde görüntüde dünyada en sevgili şey nedir canındır canından öte hiçbir şey geçmez mal da geçmez mal niye lazım cana lazım sağsan o malı yersin içersin veya gezersin gidersin e, sağ değilsen nefesin bittikten sonra o para da sana lazım değil. O zaman dünyada insan nefsinden yani hayat canından daha çok bir şey düşünmez. Hakikaten ne düşünmez. Hani Allah peygamberi canından çok sevmeden Müslüman olamazsın. Hadis-i şeriflerini duyduğumuzda biraz ne yapıyoruz? Bizim imanımızın kamil olmadığını anlıyoruz. Çünkü canımızdan ileri geçmiyor Allah. Allah canımızdan ileri geçse sabah namazı da canımızdan ileri geçmeli. Uykuya feda edilmemeli. Zekat hesabında 5-10 kuruş yapılmamalı. Allah için mal da feda edilmeli, uyku da feda edilmeli, her şey. Hani canından ileriyse bu. Bizim amellerimiz bunu e, etmiyor. teyit etmiyor. Ama iddiamız budur. Mecburuz. Allah'a canımdan az seviyorum diyen de kafir oluyor. Onun için laf olarak burada haftayız Ama canından ileri. Hiçbir şey yok. E, bu adam da canını verdi. Bu adam da canını verdi. Buraya gitmek zorunda değildi. Kaytanabildi, kaçırdı, gitmezdi. Gitti canını verdi bu adam. Yani şimdi bir insan... Dünyadaki en değerli varlığını hani Allah'tan o ileri geçmemeli ama çoğumuz lafta bunu. Geçiyor genelde canımız ileri gidiyor. Yani bir sünnetle burada bir sünnet var, burada da bir canımızın istediği bir şey var. Ya bu sünnettir falan hemen gözün Canını istediğini yapıyor adam. Keyfine kaçıyor ya. Yani. Bunca Müslüman var. Daha en ufak sünnetleri bile, bile en kolay diye en ufak demeyeyim. En kolay sünnetleri yerine getirmiyor adam ya. Beni seven sünnetime yapışandır. Bu kadar hadis-i şerifler var. Misvak kullanmak zoruna geliyor. Sarık sarmak zoruna geliyor. Namaz kılıyor başı açık oluyor. Ya, hiçbir peygamber, hiçbir veli başı açık namaz kılmamış. Takke bile takmıyor. Bizim cemaatlarımızın çoğu takke takmıyor. Yani sarığı da bıraktık. Yani canından ileri geçenin hali böyle olmaz. Olmaz. Yani Bunlar bizi yalancı çıkarıyor da. Yani şunu anlatmaya çalıştım. Canından ileri bir şey yokken bir adam canını... Allah'ın uğrunda yani canını veriyor bir şeye. Bir uğurda canını veriyor. E şimdi tabi ilginç konular oluyor yani. Uşitçi de canlı bomba oluyor. Yani kendini öldürüyor. Bu ne kadar acayip bir şey. Kim inandırdı onu işte o Allah yoludur diye inandı. Allah'a da canından çok sevmesi hasebiyle sevmesi gerekiyor falan. İşte canını ona feda ediyor. Halbuki yalan. Çünkü intihar ediyor. Kendini öldürüyor. İslam'da hiçbir zaman kendini patlatmak öldürmek yok. Haram. Ona o fetvayı veren zındık, zındık hangi hoca veya vehhabi ise o orada gidiyor kendini patlatıyor. Yani bir insanı nasıl e, hazırlıyorlar, beynini falan nasıl uyuşturuyorlar ediyorlar ki e, yani hakikaten Allah yolu olan meşru yerde e, kılını kıpırdatmıyor, uykusunu bile feda etmiyor ama batıl bir yol bulduğu zaman orada canını verebiliyor. E, lafa gelirse de Allah için canını vermiyor. Halbuki şeytan yoluna gittin yani. Niye ilimsiz hareket ediyorsun ki? ayet var, hadis var. Bu meşrumu, mu gayri mu sormadan bir gruba katılımılır mı ya? Şimdi canından öte bir şey olmadığı halde bir insanın batıl yere canını verebiliyor. Görüyoruz ya HKPÇ'ye de veriyor. Hadi onda hiç din iman yok. Ya HKPÇ ahirete inanmaz. Yani leniniz, marksist bir kafa. Bunlar ahiret mahre dem. Hiçbir kavram materyal, sadece dünya var. E bu adam da canını veriyor. Yani yok olmayı göze alıyor. Ona göre yok olmak, ahiret yoksa ona göre sonsuz yok olayım falan. Yok da olamayacaktı ve ahirette hesaba çekilecek. Ama yani insan en sevdiği varlığını bazı kere bozuk para gibi de harcayabiliyor. Aleyhine de harcayabiliyor. Halbuki ocağının Allah yolunda meşru uğurda sırf rızan lillah verebilseydi peygamberlerden sıttıklardan sonraki makama ait. Nebiler geliyor sonra sıttıklar sonra şehitler. Olacaktı şehit. E şimdi ne oldu bak geldi orada savaştı etti canından oldu. Mevla buydu ki ben senin kalbini biliyorum. Melekler bile anlayamayabilir seni görürler, şehit yazarlar meleklerim. Ama kalpteki niyeti melekler bilmezler. Ben senin kalbindeki niyetin neydi biliyorum ki sen düşünüyordun ki bu ne cesur adam desin. Neriye öne atmadın. Allah Allah. Bir insan en sevdiği varlığı canını vermek üzere sırf arkamdan cesur diyecek mi? Ben de görmeyeceğim yani. Duymak da duymayacağım. Öldüm gittim zaten. Ark yani yüzüme de denmeyecek. Bir yerde de itibarıma da yaramayacak. Çünkü bitiyorum. Sonum benim. bu. Ya ne olursa olsun arkamdan desinler ben duymayayım da desinler. Bu rüya böyle bir şey. Bu gösteriş böyle bir şey. Bela bir şey ya. Ama adam cehenneme git. varacülün kıyamet günü mahşerde hesapları görülecek ilk zümre. Üç kişinin hesabı görülecek. Herkes duruyor. Kavurlar, zındıklar, firavunlar, karunlar onların hesabı duruyor. Sen gelene bakalım şehit diyorlar. Hele bir Sahte şey, çakma şey, sen hele bir gel diyorlar. Varacülün şimdi bu seferde bana dokunacak şimdi. Bir adama geldi sıra, ikinci hükmü verilecek adam. Tealeme öğrenmiş, uğraşmış, çalışmış, öğrenmiş, el ilme. din ilimleri kastediliyor tabii ki mühendislik, mimarlık falan ayrı bir şey. Şu anda bu o, o sınıfa girmez. İlim öğrenmiş. İşte tefsir, hadis, fıkıh, akait, tasavvuf neyse. Ve alleme öğretmiş hu onu. İlim öğretmiş, talebe yetiştirmiş. Dolu talebesi var. Talebeleri hoca olmuş, onların talebeleri hoca olmuş. Ve karaya okumuş neyel Kur'an'e Kur'an'ı. Bana uyuyor Görün işte. Okudum, okuduk, okuttuk, unuttuk demiş ya adam. İşte biz o sınıftanız için Üç sınıfı gördük. E geldik bir yaşa. Gideceğiz ahirete. Ne kadar yaşarsan yaşa akıbet. Ölüm gelir başa demiş. Gidilince fevtiğe getirilecek bir o adam. Allah'ım kurban sana. Ben ne diyeyim? Ya Rabbi şu beni dinleyen, beni seven, senin rızan için seven ve sen için dinlemiş 40 senedir ben sen sohbet yapmayı nasip et. Bende hiçbir şey yok. 40 seneyi doldurmuşum sohbet kürsülerinde. Senden Ya Rabbi Fazl-ı Kerim'den tek isteğim olsun ki, odur ki benim kalbimden riya gösteriş desinler, beğensinler gibi fikirleri ihraç eyle ya. Öyle bir ihraç eyle ki ya Rabbi Beğenilmekle beğenilmemek Eşit gelsin ya Rabbi O beğense de eşit bu beğenmese de eşit O sevse de eşit bu sövse de eşit Allah için olan böyle olması lazım Seveni seversen Seveni sevmezsen Ha seveni sev demedik ama Eşit gelecek Ben bu kadar güzel namaz kıldım bu adam beğendi Bu niye beğenmedi namazımı beğenmiyor benim ya Beğenen beğenmeyen eşit Neden Mevla beğensin madem Ondan da cennet yok, bunun da cehennem yok. Ne fayda var? Demek lazım. O gün bu cemaatten dinleyenlerimizden, Allah için namaza başlayanlar, oruca başlayanlar, içkiyi, kumarı, zinayı bırakanlar, kapanan, tesettüre giren binlerce, on binlerce böyle benim yani vaazlarımın sebep olduğu insanlar olduğunu duyuyorum. Bu yeni bir günlük iş değil. Onların hürmetine ya Rabbi, onlara vesile olmamızın hürmetine işte sizin de dualarınızı bekliyorum ki bu belaya düşmeyeyim. Annemden çok dua aldım. Anne duası peygamber duası gibidir. Anne baba duası. Ha peygamber etmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ha anne etmiş. Baba etmiş. Hadi sahip. Yani. Dua vali dili verin. Ke dua nebili ümmeti. Çok anne duası aldım. Annemin de uzun dualar bazı. Bir saat telefonda dua derdi. Ama her duasına kısa da olsa. Üç kelime bile olsa. Bazen yorgun olur. Bazen bizim işimiz olur. O arada... Ee, mübarek gecelerde aradığımızda efendim yanına gittiğimizde en kısa duasında bile Ya Rabbi Ahmet'imi efendim ağzı dili ateşten makaslarla kesilen alimlerden eyleme bu duayı tutturmuştu benim vazımda Miraç vazımdan duymuş onu yani ağızları tuzakları ateşten makaslarla kesiliyor tabi çok acı çekiyorlar yeniden bitiyor yeniden kesiyor yeniden bitiyor işte söyledikleriyle amel etmeyen alimler bahsinde geçiyor bu duayı çok e, bellemişti ve her duasında belki yüzlerce kere ben işittim kendisinden tabi özelde kendisi de saatlerce dua ederdi onda da dua şeyi vardı dua kapısı açılmıştı ona yani sen 3 saat zikredersin o da 5 saat dua eder ona dua kapısı açılmıştı mafutu e, ala abdim babu duay <gülüyor> lafutu ala babu licabe hadis-i şeriftir kime dua kapısı açıldıysa mutlaka icabet kapısı açılmıştır o kişi hiç. O da anam olması hasebiyle duası benim geçerli geçerlidir. İnşallah ümidim vardır. Sizin dualarınızda annemin duasıyla bu duruma gelmeyelim. O adam getirildi. allah Teala ona tanıttı. Nimetlerini tanıttı. İyiliklerimi biliyor musun? İşte bana şimdi iyiliklerini sorsa. Hatırlatsa. Ben ya Rabbi ben yokum ki zaten. Benim varlığım da senin nimetin nimetlerine boğulmuşum. Efendi Hazretleri buyurdu ki, biz borçlu değiliz. Allah'a borçlu değiliz. Allah nasıl borçlu değiliz? Millet de laftan anlamıyor. Derdi ki biz borcun ta kendisiyiz. Borçlu şudur, borçlunun bir malı vardır, kendisi vardır. Kendi mülkiyeti vardır da, bir miktarında da borcu vardır. Borçlu değiliz biz. Borçlu olsaydı kendimizin de bir şeyimiz olması lazım gelir. Biz borcun ta kendisiyiz. Çünkü neden? Varlığın da ondan olduğuna göre. Daha ne konuşuyorsun? Varlığın ondan geldikten sonra namaz kıldım. Ya o yarattı seni. O kıldırıyor elini ayağını oturtuyor. Bak biraz ayağım ağrı girdi. Hadi bakalım. Sünnetleri ayakta kıl. İşte ne oldu? Farzı da düşürtebilirim. Farzı da kıldırtamayabilirim. Felc ederim. Ağzını lal ederim. Allah dedirtmem. E sen diyorsan bunlar iyiliklerin Allah'ın nimetleri içerisinde bu olarak oluyor. Yoksa sen babanın evinden ne getirdin de ne, ne konuşuyorsun? O zaman borcun ta kendisi sizin borçlu değilsin. Borçlunun babasının evinden de bir şeyler gelecek ki borçlu olsun. Aldığı borcu ödesin. Bu sen bir şey getirmediğine göre bütün sermaye Mevla koydu. O zaman borcun ta kendisi sizin. E bu adam Man nimetleri fe arafe tanıdı ha nimetleri." dedi. Yarım çok iyiliklerim var bana. Hele ki bana. Hele ki bana Bin kere belamı bulmak hak etmişim. Ama bela vermedi bana. Verdi ufak tefek ihtarlar verdi bana. İhtar çekti bana. Uyardı beni, uyandırdı beni. Tevbeye davet etti beni. Aç bırakmadı, açık bırakmadı. Gurbetlere gitti, onu. Hoca buldurdu bize, alim buldurdu bize. En büyük şeyh mürşidi buldurdu bize. Mahmut Efendi Hazretlerimize. Doğduk, gözümüzü açtık, onu gördük. Şimdi bu iyilikler herkese yapılmış olmayabilir. Şimdi o zaman da bana, bana göre sorarlar. Sana da sana göre sorarlar. Herkese verdiği iyiliğin karşılığımız olacaklar. Peki, Kale buyurdu, fema amil tesenn, ne amel işledin? Fiha, bu kadar nimetim. Yediğin önünde yemediğin arkasında gece gündüz işte biraz hastalık hastalık. Bir 30 seneyi de geçti şeker o da iyi yordu beni iyi yıpratıyor beni elhamdülillah sorma dur borçtan düşüyoruz kefaret temizlik meselesi devamlı ağırın olsa hastalığın olsa ikide bir temizleneceksin ya günahsız dur e günahsız duramıyorum o zaman cez belasız duramaz. çünkü neden müslüman olduğun için burada temizlemek istiyor seni ahirete bırakırsa gavur zaten şirk kuyusuna düşmüş tulum Günahın tulumu o adam. Gavura günahkar denmez. Zaten müşrik yani. Neyi günahkar olacak? Adam tümü günah. Varlığı günah. Müslüman olmadığı sürece. Ama sen şimdi efendim bu adama Mevla hangi nimetin sorsun? Hangi nimetini tanıtsın? Zaten doğru cehenneme lazım ama hesap lazım değil. Falan nukuyun mülevum. Yevmel kıyameti vezna. Kafirlere kıyamet günü vezin mizan dikmeyeceğiz. E neden? E, be Sonuç belli. niyet tartayım? Sonuç belli. Müslüman öyle değil. Onun için sen bunca nimet içinde ne amel ettin? Ben sana bu kadar iyilik ettim. Kim? Sayısız yani ben bu iyilikleri sayamam ki kendi açımdan bakarsam. Kale o adam da dedi ki öldü dirildi bu ha mahşer diye konuşuyor şimdi. Allah Teala allâbül huyup bütün gizleri önde olacakları da biliyor ya. Önde olacakları şimdi kaderi inkar eden serseri dundunalar ahmaklara bu hadisleri söylemek lazım. E Mevla sana hadis-i Müslüman Müslüm hadisi, Bukhara hadisi kıyamette neler olacağını ne deneceğini söylüyor. Eşinden biliyordu onun için. Ya e alın yazısı yok. Nasıl alın yazısı yok? E cahil olması lazım o zaman. Nasıl bilmez? Nasıl bilmezsen kaç sene yaşayacaksın? Nasıl bilmezsen kimle evleneceksin ya? E şimdi sen bak Mevla de Habibi'ne bildiriyor böyle bir adam çıkacak maşere, ben ona öyle diyeceğim o bana böyle diyecek sonuç öyle olacak. Bu herkesin müşakhas olarak Allah ismiyle de biliyor bu kime vuracak bu. Biz şimdi bize şimdi hadiste genel bildirilmiş. İsim verilerek şu adam denmemiş. Çünkü gayba imanda gizlilik esası var. Mevla burada adamın perdesini yırtmıyor yani mahşerde çıksın. Yoksa i̇şte burada da bildirebilirdi. Ve karaa öğrendi ilmi ben ilme tahsil ettim ve allem öğrettim bu ilim. Ne kadar hoca yetiştirdim, talebe yetiştirdim, hafız yetiştirdim. Ve karaa okudum, fiike. Fiike işte mesele. Fiike. Senin uğrunda, senin rızan için diyor. Zaten yalancısın onun için deniyor. O fiike olmazsa öğrenmiş, öğretmiş, Kur'an okumuş ama senin yolunda, senin uğrunda, senin rızan için diyor ya. Onun için yukallu ona deniyor kezepte yalan konuştu. Eğer senin uğrunda demeseydi yaptım bu işleri o da yaptım bu işleri derdi. Ama senin için yaptıma gelince parazit çıktı. Benim için değil diyor işte. Bakara diye kale Mevla buyurdu ona. Kezep de yalan söyledin. Ya adam hoca ya. Hafuzu Kerem. Ashere takr Vücuf biliyor. Yutmuş. Böyle hafızlar var kuvvetli mesela. Bu niyeti nedir? Niye bu kadar kuvvetli lafız oldu? Bu yani Mevla biliyor işte. Biz bilmiyoruz. Rızası oldu, şey i̇şte oldu? Yarışa gireyim, onu geçeyim, para alayım, itibar kazanayım. Ne kattı karıştırdı ben ne bileyim yani. Ben kendi niyetimi daha sorgulayamıyorum. Sorgulasam içinden çıkamıyorum. Yani çocukken başladık bu işlere ama Kezepte yalan söyledin. Ve lakinneke lakin sen teallemte. Çok ilim tahsil ettin. Ama liyukale denseli çünkü. Alimun. Bu ne büyük alim ya. Denilsin diye okudun. Şimdi zaten okuyanların çoğu alim olamıyor. Okuyanların çoğu alim mı Bin kişi bir medreseye giriyor. Beş on tane hoca. Ya çıkar ya çıkmaz. Hakik hoca. Öbürleri işte. Bir şeyler öğrenir tabii ki. Faydadan hali değil. Ama alim olamaz. Alim, allame falan olacağı zaman bizim medreselerden bile şimdi yani hasat zamanı, sürüm alacağın zaman tekamül, tekamülün tekamülü hepsini süzme çıkart. E birkaç tane çıkar. Güzel ama bir tane bile yetebilir. Ama sen o biri bulabilmek için de bütün o müesseseleri kurup yetiştirmen lazım. Çünkü hangisinin olduğunu önden bilemezsin. Sen o mesai harcayacaksın. Bir şey olmasa namaz öğrenir, abdest öğrenir. E, haramdan sakınır, bayağı fayda kazanır. Ama alim olacak. Nasıl alim olacak yani? Nerede alim? E o zaman sen bu ilmi öğrendin, alim densin sana diye. Ve karate okudun el-Kur'an kuran li-yukale densin ki o adam kari'ün ne karidir ya. Kari okuyan demek. Kıraat'tan gelir. Çok güzel okuyor. Bu diye millet zannediyor. O da ka kari, kali diyor. Yani Mısırdakilere falan kari geldi, kari geldi. O zaman diyor ki Laz'da karı geldi diyor. Sonra ne karısı Ya kari, kari. Esası kari okuyan demek. Şimdi sen bu Kur'an'ı niye ettin. Mısır'a gittin, Şam'a gittin, icazet aldın. Bütün çeşitli şekillerle vecelerle, vicelerle falan falan okuyorsun. Herkese maşallah diyor. Allah Allah diyor falan falan. Sen ağzına kurban olayım, gözüne kurban olayım böyle Mısır'da çok böyle atakta yaparlar Cemaatta. Bizim cemaat gibi değil. Bizdekiler böyle donmuş dururlar. Kafasına tuğla düşse hiç haberi yok. Bizimkiler tam feiz üzere. Mısır'da falan u yıkılır yani. 2-3 dakika bağırma fastı var. Allah Allah Allah. 2 dakika bazı sürer. Adamı da bir met ederler, bir şöyle ederler, bir böyle ederler. Şişmeye çok müsait. Bizim Türk usulünde şişmeye müsait bir durumda yok. Okursun okursun bir kişi Allah'ın bahara gelsin demez. Maşallah demez. Hayırlı olsun demez. Ondan sonra vakit doldurur. Şöyle, el fatiha derim bile hiç bakmadan çıkar gider. Bizim Cami cemaatleri ekserisi böyle e, ne diyeyim sana dumura uğramış yani. Şuur diye bir şey yok. Okuduğundan anlamıyor ki Allah Allah diye bağırsın zaten. Nerede bağıracak yani? Neyse bağırmak da çok makbul bir şey de değildir. Değil Huzur üzere sakin oturanlar da var, anlayanlardan. da. Şimdi fakat kıyla, muhakkak sana dendi bu istediklerin. Alim dediler mi sana? Dediler. Kari dediler mi sana? Dediler. Senin niyetin neydi? Senin de niyetin bunların denilmesiydi. Nam olsun, kar olmasın. O zaman sana da bunlar dendiyse sen işin bitti. Yani daha konuşma. Alacağın bizde yok. Çünkü bizim için bir şey yok. Sümme Füro sonra emredilir bir kendisi hakkında. Emir çıkartılır, fesühe sür, süründürülür. Alâveci yüzün üzerine bunu yüzün üzerine Allah Allah. Ye meşhabûne fin yüzleri üzerine ateşte sür, süründürülecekler. Zû hukûmess sekar. Cenabım bir adı da sekardır. Sekar nasıl dokunuyormuş adama ne yapıyormuş? Tadın bakalım telleyecek. Bu adam o duruma döndü. Hatta niyat atıldı fin Ateşin içerisine atıldı. İmanı kurtardıysa çıkar tabii ki. Kafir olduğu da çok anlaşılmıyor. Nurayı olduğu anlaşılıyor. Riyakar gösteriş yapmış yani. Buradan dolayı bir cehenneme girecek. Ne kadar kalır onu Mevla bilir ama Müslüman olarak ölen kişi sonunda cennete gider. Sonunda mutlaka cennetliktir. Ve ebedi kalır cennete artık girdikten sonra. Ama bir zaman için cehenneme girmek şehit konumunda olan, alim konumunda, kari konumunda olan Birinin cehenneme gitmesi, ilk baştan ateşle karşılaşması ne kadar acıklı bir şey yani. Görünüşte bu adam %100 kazandı bakılırken bu nasıl oldu yani. İşte hiçbir şey iki kere iki, dört etmiyor burada. Dört ediyor yine. Sen şartlarını yerine getirmediğinden görünüşte dört ediyor gibi görünüyor. Ama şartlar bozuk olduğundan etmiyor işte. Varacül'ün bir adam üçüncü mahkemesi görülecek mahşerde. Hem de ilk bunlarla cehennem tutuşturulacak. Yani Evvelü selâs diye Başka adı şerifte görmüştüm. Cehenneme ilk yani odun da değil de mesela efendim kıymık gibi efendim, çıra gibi cehennemin ilk tutuşturulacağı yani cehennem yanıyor zaten de çırası bu adamlar olacak. Tutuşturan bu adamlar olacak. Bir şehit bir alim bir adam daha var vesia genişlik yaptı Allah Allah aleyh onun üzerine. yani maddi imkanını bol etti. Ve Vata verdihu ona min asnaf mal mal çeşitlerinden külli bütün mal çeşitlerinden vermiş artık arazi Ay. hayvan işte neyse nakit her türlü çeşidi var. Feutiye bu adamda getirili, getirili bir bu kişi faarafa Allahu Teala tarif etti tantuhu ona ne'in ni'amuhu nimetlerini öbürlerinde nimetuhu dedi. Bu lan dedi. Herhalde esnaf var bunda çok sınıf sınıf nimetler var. Buna bütün nimetlerini söyledi. Sana şu da para verdim, at verdim, avrat verdim, şey efendim mal verdim, mülk verdim, arazi verdim, şunu verdim, bunu verdim. Çok zengin. Fe'araf'a o da tanıdı. Ha, takdir etti ha o nimetleri. Tabi verdin ya Rabbi sen verdin. Biliyorum. Kâle Mevla buyurdu. Fema amilte. Ne amel işledin fiha Bu kadar nimetler içine benim için ne yaptın? Kâle dedi. Ma'tarak'tu ben bırakmadım min sebilin. Ya Rabbi hiç bir yol bırakmadım ki tühübbü sen seversin en yumfaka infakta bulunulmasını Fiha o noktada. O hususta infak cami mi yapılacak, çeşme mi yapılacak, köprü mü yapılacak, hastane mi yapılacak, yetim mi bakılacak, dul mu bakılacak? Efendim Allah yolunda cihada gidilen orduya silah mı alınacak Allah için, din için? Yani senin harcanmasını sevdiğin yerlerden bir tane bırakmadım illa mutlaka enfaktü harcadım fiha o yolların hepsine hayır yolların hepsine harcadım. Buraya kadar Mevla doğruca leke senin için yaptım. Senin için yaptım demeseydi evet yaptın diyeceklerdi. Ama niçin yaptın onu karıştıracaklardı tabii. Ama hiç olmazsa en azından yalan konuşmayacaktın. Şimdi orada bir de yalancısın denme hakareti ve rezaletine kar karşılaşıyorsun. Yani bir adam doğruyu der efendimiz dediği gibi doğru diyorsun ama senin bu doğrun da yalandan beter derdi. Yalan sakal bıraktı. O da ne söz vereyim? İnşallah ya inşallah demiş de bıraktım de. E şimdi yalan konuşmuş olmayayım. Belki bırakamam. Ediyorsa doğru konuşurum senin senin doğrunda yalandan beter oldu. Yani harama devam edeceğim demek istiyorsun diyor. Yani ama yalancı olmak, yalancı durumuna düşmek de ayrı bir rezalet. Doğruyu dersin ya yani doğruyu dersin ama o doğrun yanlış bir şey. Yaptığın iş kötü ama doğruyu dedin. Ama sen bunu ben yapmadım veya yaptım diye şey gizlersen Saklarsan, efendim, e, şahitliğini gizlersen, ondan sonra çıkarsa meydana sana diyecekler yalan söyledi. E burada ikinci bir şey ilave oldu yani. Yaptığın işin yanlışlığı vardı zaten. E bir de niye yalan konuştun? Mevla da buyurur ki ona budu kezep de. Sen yalan söyledin. Buraya kadar her yere verdim dedin, verdin. Ama leke dedin, senin için dedin, benim için değildi. Ve lakin sen faalte. Yaptın, onu yaptın, bunu yaptın, cami yaptın, çeşme yaptın. Köprü, milletin hayırları çok, paraları çok olanlar da çok hayır yapıyorlar. Riyukale, Densin diye ki, o adam Cevadün. Ne cömert adam ya. Her yere cami yaptı, her yere han yaptı, hamam yaptı. Şatırvan yaptı, derneğe şurada yardım ediyor. Bütün hayırları yapıyor falan. Fakat gire muhakkak bu da dendi. Yani niyetin neydi? Cömert Densin. Dendi mi? dendi. Herkes seni gören Allah Allah ne cömert adam dedi mi? dedi. Alacağını aldım. Niyetin neyse amel onu alır. Ameline göre almazsın, niyetine göre alırsın. İnnamal a'mal bin Her dakika bu hadisi unutmamak lazım. Ameller görünen şekillerine göre değildir. Ne niyetle yapıldıklarına göredir. Yüzde katlamaz namaz, niyetine gösteriş. Hiçbir vakıra namaz yazılmaz. Çünkü de ameller görüntüye göre yazılmıyor niyetine göre yazılıyor. O zaman ne oldu? Cömertdir dendi niyetin niyetini niyetini karşıladı. Fakat ki ile o da dendi sana tüm emrleri ona emr oldu bir onun hakkında. Hadi gönderin bunu cehenneme fesühebe. O da tökezlendi alacığı yüzün üstüne ve sürüldürülerek çekildi. Hatta ölüne neticede atıldı finnlar. O da ateşe cehenneme dibine atıldı. Bu durumda canını veren de kaybeden var. Parasını vereninin de kaybedeni var ilim tas edip okuyup okutup hocalık edenlerden de kaybeden var. Kayıplarının sebebi müşterek. Allah için yapılacak işe kullar görsün beynisini katmış karıştırmış. Bu çok zor bir şey. Benim ümmetimde şirk diyor. Karıncanın kaya karanlık gecede büyük kayanın üzerinde gezen e, karıncanın ayak sesinden daha gizli gezer. Eşşür küfîküm ehfâ min <gülüyor> Karanlık gecede sert kayan üzerine karınca geçse bacağının sesini kim duyar ya? Ondan gizli gezer diyor. Bu şirk. Duadan başka çaremiz yok ama özel bir duası var. Sayfesi için aklımda değil. Hadi şerif de onu teşvik ediyor ileride ama bayağı var. Ama bu babın başında şirkten korkanlar ne okumalı diye de söyledi. Allahümün yaudü mükeh. En üçlükebüke şeyvene alem. Min en üçlüke de var. En üçlüke de var. En üçlüke de var. Lafızlar birkaç tanedir. Ben e, dualarım kitabının sonuna doğru var. Allahümün ya abidibüke en üçlükebüke <gülüyor> şeyvene alem ve esteghfiruke lima la alem. Ne kadar da kısa. Başka dualar kaç sayfa ya? Bir satır yok. Ama diyor, elâ düllükün ben size öğreteyim mi? Alâma o şey ki yüzü bu. Gideriyor. Efendim Yürüdü bu şirk. Şirki gideriyor. Sahir ol ve kebir ol. Güçüğünü de büyüğünü de. İşte o ve o gizlisini açığını silip süpürecek kalbinizde hiç yok bırakmayacak. İşte bu dua çok önemli. Ya Rabbi ben bile bile senin ortağın olmadığını bile bile sana nasıl ortak koşarım Ahmet'in Mehmet'i. Ortak koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden bir şeyler içimden geçiyor falan kastım yok ise de ondan dolayı da affını mağfiretini talep ederim derse. Yaptığını temizler. Yapmadığından kurtulur Yapması nasip olmaz. Onun için bu dua. efendim. İki rivayet var orada. Bir Ahmed Anbel'de var. Ee, bir bir, bir Sıddık'a öğretti falan. İki rivayetin ikisi işte okunabilir. Ee, yani sayfayı verecek olursak. Şimdi cep kitabını hazırladım. Hani cep, koca kitabı taşıyamıyorsunuz. Bu kitapta çok iş var. Cep de inşallah yakında basılır. Yani. Birincisi 267. sayfede. O neuzübüke, cemi olarak sana sığınıyoruz. Adam okuma bilmeyenler de var. Onlara da niyet edersin hani. Hani onlar da o manayı bilerek şey ederler. Ee, Al Lafız hemen hemen aynıdır. Nebber Sıddık bak. Radıyallahu anh'a ediyor. Size küçük büyük şirkin tümünü giderecek bir şey öğreteyim mi? Bulur ya Resulullah dediler. Deyin ki Allah'ın neuzübüke enüşrike. Bike ve alem. Ve isteghfiruke la alem. Bu da farklı bir lafız. Ama 267. sayfada dualar kitabından madem böyle bir bela ile müptelayız kimse ben gösteriş yapmıyorum, riya yapmıyorum ihlası kazandım diyemiyor, iddia demiyoruz. O zaman yoluna bakalım. Yolu zikir ve duadır Allah'tan gayrını silene kadar zikredip Mevla'dan gayrı silindi mi artık o beğenmiş o beğenmemiş kalmaz ki. Metedenle zemmeden eşit olur. İşte o zaman senin gösteriş yapmadığın belli olur. Ama biz öyle değil. Metedenlere seviniyoruz. Bir ailemize konuştuk üzülüyoruz. E demek ki Allah için yaptığın işte niye üzülüyorsun o adam ne demiş diye. Hiç üzülmemek lazım. Ben doğru yoldayım. Hak üzereysem. El üstüne de itikadındayım. Beni beğenmemişler, sevmemişler, sövmüşler, hakaret etmişler. Bana da çok oluyor. Olsun. Etkileniyorsam yanlış yoldayım. Etkilenmemem lazım. Biraz biraz azalıyor bende tabi tabii. Bu tedavi gibi bir şey yani. Bu nefis tedavisi zordur. Eskiden böyle miydim eskiden? Bana nasıl der bunu ya falan falan Şimdi öyle bana beni seni kalmıyor. Yavaş yavaş artık. Yani her şeyi Mevla yaptırıyor, konuşturuyor, ettiriyor. Senin doğru konuştuğuna itiraz eden Allah'a itiraz etmiş oluyor. Zaten sana itiraz etmiş olmuyor. Zaten adam Allah'a söven var aşağı. Adam Allah'a kahret diyor. Allah Kur'an'a kahret Kur'an'a eden insanlar türemiş. Sen kimsin? Dedi Musa Aleyhisselam: "Ya Rabbi, bu beni İsrail'de benim aleyhime konuşan münafık sahtekarlar var. Bunları durdur. Benim aleyhime konuşamazlar. Ağzını dilini bağla." <gülüyor> Mevla vurdu ki ya Musa sen ibadetine bak. Vazifeni tebliğe bak. Onların susturmayı benden isteme Neden? E, benim aleyhime bile konuşuyorlar. Özgürlük vermişim onlara. Nasıl zahir etti hesabını göreceğim diye tabii. Benim aleyhime konuşuyorlar. Bir şey yapmıyorum da. Senin aleyhine niye yapayım ya Musa? Benim aleyhime konuşuyorlar da sen kendi aleyhine konuşulanda niye rahatsız oluyorsun? Yani... Allah'a karşı bile iftira atan, Kur'an'a akar eden, ayetleri, hadisleri inkar eden adamlar var ya. ya bunu Allah'a, peygambere yapan sana ne yapmaz? Onun için gösteriş tabii olmadığının en büyük alameti medih ve zemmin müsavi gelmesidir. Oradan girdim buraya. İnşallah tarikat dersleri yapılarak, zikre devam edilerek, işte duaların kitabındaki zikirler, özellikle bu 267. sayfadaki dua, şirkin küçüğünü ve büyüğünü giderecek bir şey. Özel öğretmiş bunu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi öğretilen özel bir dua varken kendi kafamıza da aranışa girmeye lüzum yok. Burada Adi şerif var zaten. O dua başta gelir. Böylece amel edelim. allah Teala kalplerimizden şirkin celisini de, hafisini de, sahirini de, kebirini de tamamen izhab eylesin. Amin. Gidersin, ihraç eylesin. Amin. Kendinden gayri, kimsenin medinden, zemminden, tesirlenmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Rabbim imanlarımızı bize emanet ettiği gibi muhafaza eylesin. Son nefese kadar, maaşlara kadar, cennete kadar bu iman ile, bu itikad ile, bu ihlas ile. İhlas derken çünkü yüksek bir ihlas, iddia etmiyorum da iman da ihlas ile eşittir yani. İhlas ile yani Allah için yapıyoruz. Namazı da Allah için kılıyoruz da. Millet beğensin diye de kılsak gece kılmayız, evde kılmayız, gizli kılmayız. Öyle ya şimdi devam eden bir insan tabii ki ihlası vardır. Çünkü milletin gördüğü yerde kılar, görmediği yerde kılmaz konumunda da değiliz yani. Bu bakımdan herkes kendi halini kendisi dahi bilir. En iyi hepimizi Mevla bilir. Rabbim cümlemizi fazl-ı keremiyle, lütfu keremiyle riyadan muhafaza buyurarak yar ahirette rezil-i olmaktan muhafaza eylesin. Her işlerde akıbetimizi güzel eylesin. Dünyanın rüsvaylığından ahiret, azabından emin eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu Oh, my God.